Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç. Merhaba Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Yeni bir sezona başladık. Ee, hepimiz için harika bir sezon olsun diyoruz. Ve biz yeni sezonu da e, çok yeni bir e, konuğumuzla e, ve hatta ona e, bir cins kutlama kelimesini de kullanacağım. Başkanlığını kutlayarak açmak istiyoruz. Sevgili Erdem Gül konuğumuz bugün. Hoş geldiniz hoş Erdem buldum, Bey. hoş bulduk. Adalar belediye başkanı olduğunu da söyle, Bilmeyen olabilir. Evet. <gülüyor> Senin tamamlaman için boş bıraksın, bakayım kontrol edin. Ama bu arada e, öncelikle Safiye Ay ya e, çok teşekkür ediyoruz, program destekçimiz. Bu destekçiler olmadan biliyorsunuz açık radyo yaşamını devam ettiremiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de teknik masada Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. İzninizle bir de bizimle ilgili bir iki bilgi vereyim. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasında bizimle ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Aynı zamanda Erdem Gül'le de yaptığımız bu programın podcast'ini de oraya koyacağız. Takip edebilirsiniz ve aynı şekilde... ...Twitter ve Instagram e, hesaplarımız var efendim... ...desteklerinizi bekliyoruz... ...şimdi... E, Reklam yapmak gibi olmasın ama aslında belki siz seçildikten sonra... ...ilk radyo programınız mı bu? Benim hatta ilk e, medya programım olabilir... <gülüyor> e, me, ...ben geçmişi medyadan olan bir insan olarak... E, ...genellikle ilk dönemi biraz belediye organizasyonunu anlamakla geçiriyorum... O nedenle dışarıya çok söz söylemedim ee, ama ilk kez açık radyodayım. Evet. Açık radyo dinleyicisi misiniz? Dinleyicisiyim. <gülüyor> evet. Ne güzel. Hoş Ankara geldiniz. Ankara gazetecisiydim Tabii. ama dinlerdim yani <gülüyor> e, zaman buldukça vakit buldukça. Peki izninizle e, azıcık sizi dinleyicilerimize bilginizi vermek istiyorum. Bilenler biliyor ama e, paylaşalım. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldunuz. Ankara ajansında profesyonel gazetec. Cumhuriyetçilik yaşamınız başladı. Sonrasında başbakanlık ve parlamento muhabiri olarak görev yaptınız. 2010 yılında Cumhuriyet'te AKP ve parlamento muhabiri Olarak devam etti göreviniz ve sonra Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun haber müdürü 2014'te ise Ankara temsilcisi evet. oldunuz. Şimdi programın başında da e, yani bu e, Notre Dame'daki e, faciayı konuştuk. E, adalar da birinci dereceden e, sit alanı yani bu ne demek uluslararası hukukta kültür ve tabiat varlıkları insanların ortak mirasıdır diyoruz. Biz adaları da bu, bu şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz için Dünya Mirası Adalar e, grubunu, girişimini oluşturduk ve program da bu şekilde oluştu. Açık radyoya tekrar teşekkür etmek istiyoruz gerçekten. Şimdi oranın kaybından dolayı öncelikle insanlık tarihi için herkese geçmiş olsun diyelim. Ve bir cins biz de bu tedirginliği kendi adalarımızda yaşadığımız için zor bir yerde gerçekten başkanlığa, e, talip oldunuz, seçildiniz. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz teşekkürler. Steklerden. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Size e, adaylığınız daha rivayet halindeyken dediler ki adaları tanımaz, bilmez. Ondan sonra e, ama insanların öğrenme kabiliyetinden bahsedilmedi herhalde. Fakat şimdi şöyle bir şey var, artık bir, e, epeydir e, adalar hakkında epey gör, bilgi edindiniz. Nedir ilk izleniminiz? Hakikaten ben de Paris meselesinin hmm. etkisi hepimizin üzerinde. Evet. Sadece Adalar bakımından evet, evet, değil. Evet. Dünya... insanlık tarihimiz, kültürümüz, bütün varlığımız bakımından etkilendik. Çok etkileyiciydi yani. Dramatikti. Hatta benzetme de yapıldı değil mi? Notre Dame, Notre Dram. Evet, evet, etkisi evet. De vardı. Onun etkisini hala taşıyoruz. Adalar meselesi tanın, tanıma, tanınma hmm. adalı olma meselesini çok saygıyla karşılıyorum tabii. Yani e, nihayetinde yaptığımız bir yerel e, seçim Yerel yönetimleri oluşturacağız O bakımdan adayında yerel olması isteği son derece kabul edilebilir bir şey Hiçbir şekilde bu eleştiriye saygı duyarak karşılıyorum Ama bu eleştirinin biraz ilerlemiş hali e, Yerelliğin e, genelden kopukluğu meselesine doğru gitme riski taşır e, Hele ki adalar dediğimiz meselede Dünyadan kopuk, Türkiye'den kopuk ve İstanbul'dan farklı bir adalardan söz edemeyiz. Bütün bunlarla çok grift iç içe geçmiş. Zaten adalarda yaşayan insan insanlarımız İstanbul'da çok içli dışlı insanlar. Yani orada bir ücra bir yerde kapatılmış sınırları çizilmiş denizle yalatılmış bir şekilde yaşamıyorlar. Türkiye'nin başına ne geliyorsa, Türkiye'de ve İstanbul'da insanların başına ne geliyorsa, adalarımızda da geliyor ama şimdi bu programın başında çerçeveyi çizer, çizerken Paris'le benzerlikle de kurduğumuz boyut belki önemli o da buranın bir dünya mirası, bir birinci dereceden sit alanı oluşu, bizim açımızdan bir açık hava müzesi halinde oluşu. Tabii ki ayrı bir anlam ama ben gene söylüyorum adalılık hani olsa olsa bir bilinç olabilir. Hı hı. Bir doğuş şekli doğumdan kaynaklanan bir şekil yerine bir bilinç olabilir. E bu bilince benim de şimdi üstlendiğim yeni görev bakımından ne kadar katkıda bulunabilirsem kardır. Bu bilinci de aslında böyle belki hani bu müstesna yeri korumak Tabii. için uğraşmak hani üzerinde <gülüyor> titremek belki Muhafızı olmak, bekçisi evet. olmak evet. gibi. Biz adalarda Bakın aslında gibi. her bir duman tuttüğünde mesela yani Notre Dame'la hani benzedeceksek <gülüyor> evet. hepimiz büyük bir panik halinde evet. yani mesela işte itfaiyenin yetişip yetişememesi adalar çok özel bir yer o anlamda. Belki Herkes Alpin... vapura biner bir adaya koşar. Adada evet, bir yangın sözü olduğu zaman İstanbul'dayız. Elimizi masaya vuralım. Yani. Evet. evet <gülüyor> su e, korumaktan bahsetti ama e, bu korumayı e, adanın bu şu anda var olan sorunlarını çözmeden koruyabilmek mümkün gözüküyor mu size? E, bulunduğumuz nokta itibariyle e, nokta, noktada en azından e, bir e, tahrip. E, tahribat tehlikesine karşı bulunduğumuz noktayı korumamız gerekiyor. Yani Hı. bulunduğumuz noktadan daha geriye gitmememiz Hı. gerekiyor Hı. bir şekilde. O da ne bizim hayatımız açısından? Herhalde hepimizin son 10 yıldır, 20 yıldır e, yaşadığı bu inşaatçılık meselesinden Hı. bir korumamız lazım. Yani e, evet belli başlı tavizler vermişizdir Adana'nın o doğal dokusundan verilmiş yıllar içinde tabii ki ama daha hiç olmasa geldiğimiz noktada burayı bir Tutmamız lazım. Tuttuktan sonra hmm. E, hmm. hani o sizin söyleyebileceğiniz sorunlarımızın nasıl çözülebileceği konularına belki öyle ancak Hı -hı. Hı -hı. dokunabilirim Hı -hı. Önce bir koruyalım. Bu bir doktorluk prensibidir biliyorsunuz. Daha kötüye götür. Yani ilk evet, doktor evet. hasta ile karşı evet. karşıya kalsa, olduğundan daha geriye götürmemek. Lazım. Ama Birinci onun için de iyi bir teşhis yapmak i̇şte. lazım. <gülüyor> çok doğru. Değil mi? Evet. Yani doktorluktan Tabii. açınca. Aç Yer <gülüyor> yerden <gülüyor> açabiliriz. Evet. evet. İşte o teşhis. Teşhisle evet. ilgili o, belki ha. değil mi? Sen öyle bir soru sormuştun. Aha, ee, evet. Yani yani yani ne, ne gördün? Ne gördün? Bir kere öncelikle şunu söylemem lazım. Ee, ben hani e, medya e, mensubu olarak çok uzun zamandır her, yani her yeri gördüm. Hemen hemen her yeri gördüm. Görme imkanı verdi bu meslek Hı -hı. bana. Memlekette bir e, insanları anlamak, insanların ne halde olduğunu anlamak gibi bir sorunumuz var. Siyaseten de var, e, kamu yönetimi açısından da var, yerel yönetim açısından da var, meslekler bakımından da var. Bir e, öncelikle e, adalarda e, adaların... E, Teorik olarak adaların biraz önce konuştuğumuz gibi değerini kıymetini bilen bir e, insanlar topluluğu yaşıyor ama bu onlara detaylıca anlatılıp gösterilememiş. Birinci mesele bu. Siz tabii ki biraz sonra şeye geleceksiniz benden... Vapur e, vesaire gibi meselelere geleceksiniz ama ben ondan önce insan <gülüyor> adalarda yaşayan bu, bu adalılık bilinci bakımından hı hı. bunun daha önemli ve birincil bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yani oranın kıymetini değerini teorik olarak biliyor sorduğunuz zaman evet biz Kadıköy'de yaşamıyoruz, Beşiktaş'ta yaşamıyoruz, adalarda yaşıyoruz ve bu müstesna bir yer. E, ama bunun anlamı konusunda neler yapılabilir noktasında e, zayıf var. Evet. E, yeter, yeterince anlatılamamışlık, bilgilendirilmemişlik var. Birinci gördüğüm mesele bu. Hı hı. İkincisi belki tek tek insanlardan kaynaklanmıyor. Genel yönetimden ve bütün e, yöneticilerimizden kaynaklanan bir biçimde. Elimizde az sayıdaki kıymetli bir şeyi, e, hakkını vererek, hakkını, onun hakkını istemek konusunda bir ihmal var. Hı hı. Yani onun için biz mesela adaların hakkı adalara demiştik. Adaların ...İstanbul'un diğer ilçelerinden farklı olarak bazı hakları var. Ee, avantajları nedeniyle hakları var. Hı hı. E, malzeme açısından hı hı. hakları var. Tarih, kültür falan işte hani detaya girmiyorum. Hı hı. Hakları var ama İstanbul'un da hani en geri bıraktırılmış ilçesi sanki deniz aşırı olması nedeniyle en geri ilçesi haline düşürülmüş. İşte onu detaylandırabiliyoruz vapurdan başka şeylere kadar. Hı hı. Ee, bir de e, gitgide çok sayıda örneğin adada e, daha e, bilinç düzeyi e, birikim düzeyi yüksek e, mesleklere mensup insanlar yaşadığı halde ve bir sivil toplum e, varlık, varlığı da bulunduğu halde bunlar bir şekilde e, organize edilememiş. Organize edilememiş. Hani e, Belki Belediye de bu burada kolaylaştırıcı olabilir bu söylediğim şeyde. Yani bütün o birikimimizi e, adalar için kullanmak bakımından bunlar da yapılamamış hı hı. ve sorunların tespiti üç aşağı beş yukarı var ama hı hı. hani sorunların çözümü için e, çözüm noktasında e, ortak bir havuz ve ortak bir irade Hayata geçirdiler. Yani Bizim katılım yaklaşım. açısından Pardon. galiba değil mi? Evet. ya yani adalıların... daha, da, daha da evet. Sen söyle yani katılımdan hmm. da öte bir şey. Belediyenin bu katılımı sağlayacak bir yaklaşım içinde olması. Evet. Katılım kendiliğinden olmuyor. Yani Şimdiye tabii, tabii. kadar bu yapılmamış. Ha. Evet. Değil mi? Evet. Burada bir birinci dediğiniz şey zaten ikinci devamında getiriyor. Çünkü evet. iyi anlatamadığınız bir değer için e, müşteri Halbuki o değer herkes. ...anlayabilir olduğunda... ...müşterekleştirilecek. Evet, evet. Evet. Şöyle bir şey de var... ...iyi bilgilendirilmediği için... ...tek tek grup grup... ...bir takım girişimler... ...ada'ya bazı... ...kaynakların taşınması konusundaki... ...bazı girişimler... ...iyi anlatılıp... ...etrafına katılımının... ...güçlendirilmediği için... ...bunlar... Ee, ...iyi anlaşılamamış... Hı hı. ...parça parça girişimler olarak kalmış... ...kimi zaman hakim kalmış... E, ...engellenmiş, kimi zaman... E, ...başka bir takım... ...acaba çıkar gruplarının... ...girişimleri mi var şüphelerine neden olmuş... ...şimdi işte belki... ...belediye burada... Belediye, ...ben belediyeyi asla şöyle düşünmem tabii... ...bütün... E, ...her yerin patronu olsun... ...zaten Türkiye'de <gülüyor> e, bu patronluk... müessesesine siyasette patronluk ve... E, ...ben yaparım müessesesine karşı bir bakış açım var Hı. benim. O yüzden en fazla biz kolaylaştırıcı, yol açıcı, zemin oluşturucu olabiliriz belediyenin. Hı. Belediye dolayısıyla bir ilçede neler yaşanıyorsa bunların hiçbirinden kopuk odalarını camını penceresini kapısını kapatan bir kurum olamaz açık olacak evet, diye ama yani işte, yani <gülüyor> evet yani şimdi adalarda bir taraftan da e, işte tescilsiz yapılar çok olduğu için filan yıkımlar devam ediyor insanlar inşa yeni inşaatlar yapmaya çalışıyorlar yani hani e, göreceksiniz katılım dediğiniz şey e, böyle bir homojen istediğimiz bir e, vizyonun çıkması için bir şey değil garanti değil yani e, bu farklı çıkarların katılmasını sağlayıp oradan nasıl biz bu adaların korunması konusunda müşterekleştireceğiz Hı -hı. bu zor bir süreç zor. Değil mi? Yani bunu nasıl başaracağız? Evet. Bu belki cevabını bilmediğimiz bir soru. Evet. Ama biz grup olarak kendimizi biliyor zannettik ve UNESCO bunun için evet. en iyi yöntem olarak düşündük. Yani hmm. bu yolda olmak dahi bir süreçti, bir hmm. araçtı. Çok değerliydi çünkü UNESCO'nun yapılan çoğu çalışmasında bunlar direkt çocuklardan başlıyor ve çekirdek aileye yani en küçük birimden yukarıya doğru çıkması sağlanıyor. Bir yönetim planı zorunluluğu var mesela şey için dünya mirası listesine alınan yerler için bir yönetim planı var. Yönetim planı yani bilineni tekrarlamıyorum evet. <gülüyor> dinleyiciler için daha çok yönetim planında oranın valisi de belediye başkanı da kaymakamı da emniyet müdürü de hepsi o yönetimde söz sahibi. Sivil toplum kuruluşları hepsi söz sahibi. Tabi bu Türkiye'de kabulü biraz zor bir şey ama katılım da böyle olabiliyor ancak. Yani sizin öne yak olabileceğiniz katılım için e, belki böyle şeyler yani yönetim planı Türkiye'de yapılabiliyor. Yani şeyde yeri var. Evet. Anayasa, evet. Yasası, yasası var. Yasası evet. var. Evet. Dolayısıyla mesela böyle bir girişim falan düşünüyor musunuz? Öyle bir girişim de düşünüyorum. Şöyle bir girişim Hı. düşünüyorum. Yani her şeyin yasalarla tarif edilmiş olması gerekmez. Yani o şehirde Tabii. sabah kalkıp 24 saat yaşayan. Tüm insanların bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir biçimde katılımını sağlayacak koşulları yaratmak evet. gerekiyor. Yani oradaki esnaf da bu sürece katılmalı. Balıkçı evet. da katılmalı. itfaiyedeki <gülüyor> de katılmalı. Öğretmen de katılmalı. Tamam, ee, tamam. Ama sivil toplum da tabii ki katılmalı. Ama bunu orada yaşayan herkesin katılımına uygun i̇şte. hale getirmek zorundayız. Belediyenin belki işlevi bu. Evet. Yoksa kimi e, ...sivil toplum girişimleri e, halktan kopuk falan gibi nitelenebiliyor. Hı. Bu yanlış da bir algı ama e, maalesef bu algı çoğu zaman karşımıza çıkıyor. E, bildiğimiz yaşayan ahali e, sanki onların dışında bir aydın grubu var. Onlardan Çok uzak var. dışında. Hı. Halbuki onlarla iç içe onlar da Hı. orada yaşıyorlar. Hı. O yaş, ortak yaşamı e, öne çıkaran bir e, bakış açısıyla yaklaşması lazım belediyenin. Evet, evet çok güzel aslında bu. Yani buradan hemen kent konseyine belki gelebiliriz. Evet, Çünkü evet. biliyorsunuz hani adalarda da çok aktif bir kent konseyi var. Ee, şimdi ama kent konseyinin bildiğim kadarıyla yeri... Milli Emlak tarafından. Binası. Değil mi? Binası. O, evet. evet. Oturduğu şey, yerleşim yer. yeri. Evet. Oradan başlayarak aslında şimdi üç ay sonra bir seçim yapılacak. Yani Kent Konseyi'ni yerleştirmek, oturtmak, işlerlik kazandırmak yeniden. Değil mi? Herhalde sizin düşündüğünüz Şimdi Kent Konseyi tabii yasal da bir kuruluş. Bildiğimiz bir bazen bu anlaşılmakta güçlük çekilebiliyor. Bir dernek ya da bir vakıf değil. Bu Tabii. yasal yasalarda yeri olan bir kuruluş. Üç ay içinde seçimi yapılacak diye yasalarımız da var. Olacak zaten. Hı. Bazen şöyle algılanmış. Bizde yönetim biçimlerinde bakış açılarından kaynaklanıyor. Sanki belediyeye bağlı belediye başkanının Hı. ...belediyenin arka bahçesi gibi de... ...algılanıyor kimi zaman. Ben böyle olmadığını... ...düşünüyorum. Yani kendi içinde... ...özerkliği olan... Da ...olmaması bir, gerektiğini. Evet. Özerkliği <gülüyor> de olan bir kuruluş ama amaç... ...belediye ile birlikte... Hı. ...yerel yönetim ve ha, nedir? Halkın huzuru... ...mutluluğu değil midir? Sonuçta bunun için çalışmak. E, binası konusunda evet bir problem var... ...çalışıyoruz. Bir, e, o Çünkü zaten adalarda... ...mekan sorunumuz var. Hani her türlü şekilde... E, çok amaçlı hani spordan tutup e, kültür sanata kadar e, bazı etkinlikleri yerine getirebileceğimiz salonlarımız hı -hı. çok sınırlı. E, o mekan bu açıdan da önemli. O mekanı elde tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Burada bir parantezde hmm. bilgi verebilir miyiz tabii, tabii, dinleyicilerimize? Bu kamusal alanların adalarda maalesef hiç olmadığını belirtelim. Tabii. Hatta var olan bazı alanların da tamamen adalar dışında İstanbul'daki bazı evet. vakıflara, derneklere, adalılara hiç sormadan verildiği ve şu anda adalıların toplanabileceği tek bir mekan dahi yok. yok. Evet. Yani bu uzun senelerden dolayı adeta bir disiplin içinde çalışılmış ve adanın elinden mekanlar alınmış gibi görüyorum ben baktığım zaman. Bu benim kişisel fikrim tabii. Ama e, çok sıkıntılı bir süreç. Bu kent konseyi de son mekandı ve bu da gittikten sonra gerçekten biz e, nerede kayaların üzerinde mi toplanacağız? Kayaların nerede? üzerinde de toplanamayız çünkü <gülüyor> kıyılar da <gülüyor> kıyılarda işgal. Kıyılar da özelleştiriliyor. <gülüyor> da, yani yani çok büyük bir program. bu. <gülüyor> yani kafelerde ticari <Gülüyor> mekanlarda ancak insanlar Toplamak bir araya işte. gelebilir. Evet. Ee, bu da son derece müşkül bir şey. Yani evet. çok zor bir şey. Sanki evet Adalılar evet. biraz mekansız bırakılmış gibi bu belediye olarak da bizim öncelikli bu mekan sorununu çözmek öncelikli işlerimizden birisi. Zaten. Tabii bunun için de diğer bütün devlet kurumlarıyla e, çalışmanız gerekiyor. Gerekiyor. Siz istemenizle yani yapabileceğiniz evet. bir durum değil evet, değil, evet, değil mi? Evet. Evet. Onlarla ortak Bakıflar, çalışmak. Evet. Tabii tabii Milli tabii. Yani. Her belediyenin İstanbul'da bir kültür merkezi var aslında. Yani belki Adalarda şey yok. yok. Yazın <gülüyor> Yaz için böyle bir sorun olmayabilir. Hı -hı. Hani açık alanda meseleleri çözebiliriz ama kışın Hı -hı. kışın uyuyan kış Hı -hı. uykusuna yatan ada olmaması için Hı -hı. kış bakımından Hı -hı. bu sorunu çözmemiz Hı -hı. lazım. Evet. Bu yani şimdi. Şimdi e... ya, önümüz Her yaz olduğu için bunu söylüyorum. Hani <gülüyor> evet. çok sıkışırsak açık alanda buluşabiliriz. Yani Hı -hı. Kişi, 100 kişiden <gülüyor> itibaren. <gülüyor> ...ama sonbahardan evet. itibaren... ...mekan sorunuyla karşı... ...baya şey sıcak oluyor ama adalar, çok güneş oluyor... <gülüyor> ...görgelik <ama. de> <gülüyor> yapacağız. Evet. Şimdi aslında... ...buradan tabii bir başka konu... ...yani biz hep korumadan bahsettik... ...tabii bir de gelişimi söz konusu adaların... ...yani adaların refahının artması, artması. da lazım... ...refahının artması ama... ...korunarak artması lazım... E, bu, ...bu da çok şey bir... ...nokta yani... E, ...bu da bir refah meselesi... ...fakat aynı zamanda... Bu nasıl olacak değil mi? Bu nasıl olacak mi? yani şeyi e, dolayısıyla Gelir belki, yani adaların geliri meselesi Gelirin artması de. lazım bunun için de, de, de orijinal yollar bulunması lazım İşte kooperatiflerin de desteklenmesi ve artması Adalarda bir takım başka faaliyetler Bu konuda da herhalde şu anda size şey diye sormuyorum tabii ne düşünüyorsunuz diye sormuyoruz ama Hepsi yani aslında o baştaki sorunlar Stratejik planlama alan ha, yönetim tabii. planlaması falan Tabii, tabii. Işte ama gene söylüyorum bütün e, ne kadar imkanımız varsa varsa bunların tamamıyla birlikte çalışarak biraz öncelikle bir e, ilgi merak e, uyandırmamız Çok güzel. Çok güzel. E, uyandırmak zorundayız yani adaların merak edilmesi gerekiyor e, merak edilmezse bir anlamı yok Hı. hani ama evet. çok merak var... ...çok gelen insan var... ...çok ziyaretçi Hayır, var... O, ...o değil yani... Değil mi? Ada dışındakilerin de adayı yani. merak etmesini... E, ...kastediyorum... İşte nasıl merak edecekleri biraz mesele... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e şöyle... ...şimdi biz hepimiz... E, ...söze başlarken diyoruz ki... ...diğer yerlerde olmayan bir sürü imkanımız var... ...buranın tarihi, kültürü vesaire bakımından... ...biraz bunları görünür hale getirmemiz lazım... Ha, tabii, ...yani... Tabii. Hmm. ...görünür, bilinir hale getirmemiz gerekir ki... ...merak unsurunu devreye hmm. sokalım... ...yani tek tek saymayalım işte yazar çizer tarihimiz var burada ee, efsaneler var ee... Bir sürü yani kültür sanat var vesaire bunları biraz yavaş yavaş yavaş yavaş canlandırmamız lazım. ilgi duyulur hale getirmemiz lazım. Yani. Peki bütün bunları yaparken bir altın kural galiba var. Bir belediyenin başarılı olabilmesi için kaymakamı, emniyeti, valiliğinle hepsinin beraber koordineli çalışması lazım. Geçtiğimiz dönemlerde bunları göremedik biz maalesef. Umarım siz bunları sağlarsınız. Ve koordineli bir çalışmayla adalılara hizmet bütün kurumlar devletin bütün kurumları verebilir. E, verebilir evet ben bu konuda yani diyalog sonuna kadar evet. diyalog arayışı içinde olacağız. Yani e, tabii ki e, sonuçta elimizde bir birikim var ve bu birikimi daha da canlı kanlı ve Adalara gelir artırıcı bir Hı, şekilde işte. şekle dönüştürmek için çalışmak zorundayız. Biz şeyi düşünmüştük e, demin konuşurken kendi aramızda size size e, nasıl bir ada tahayyül ediyorsunuz gelecekte diye sormaya ama <gülüyor> bunlar parça parça dört sene sonra yani ama parça parça söylediniz. Yine de çok böyle slogan varırsa söyleyebileceğiniz bir şey evet, varsa son cümle olarak onu alabiliriz Görmek <gülüyor> istediğiniz <gülüyor> nasıl bir ada görmek istiyorsunuz? Adanın Gönlüne göre olacak. Peki. Programımızın sonuna geliyoruz ama şunları da söylemeden e, geçmeyelim. Yani siz buradan güzel güzel uğurlayacağız ama tamam. gerçeklerle beraber şimdi para odaklı kentsel dönüşüm, e, kitlesel turizm baskısı, e, mega şehrin bize, adalara dayattığı sorunlar, e, yetersiz bütçe, Adalar Belediyesi'nin Allah kolaylık versin diyelim. Aa, yerele e, açılınca e, gönüllülük çalışmalarıyla size nasıl katkı verebilir Adalılar? Ee, bunun oluşması sanırım sizi güçlendirecek bir şey. Bununla biz, ilgili biz, söyleyeceğiniz yerel. Biz e, her şeyi yasak. E, kağıt üzerinde düşünmüyoruz. Yani fiktif hı hı. değil hayata bakış açımız. Baştan söylediğim gibi herkesin desteğine, katkısına bunun yolunu, yöntemini buluruz, açıyoruz yani. Çok güzel. Çok çok, çok teşekkür güzel. ederiz. Biz şöyle diyoruz Adalar hepimizin. Hepimizin. Sizin ilk başta dediğiniz hı. gibi hep beraber hı. diyelim hı. isterseniz. Hoşçakalın. Evet. Adalar, Adalar, Adalar hepimizin. <gülüyor>